Selamünaleyküm arkadaşlar. Her hafta sunduğumuz Hz. Resul'ün örnekliğinde Medine'de hükümler bölümünün bugün 40. bölümünü sunacağız inşallah. Bugün Allah yolunda temizlenmek, arınarak yücelmek bölümünün 9.sü alt başlığımız ve onun altındaki başlığımız haramlar bölümünün 7.sü .si olan İsraf haramdır konusunu el alıp inceleyeceğiz inşallah. İsraf kelimesi dilimizde çok kullanılan bir kelimedir. Dilimizde kullanılan kelime Türk Dil Korumunun sözlüğünde Arapça kökenli olarak ifade edilmekte. Gereksiz yere para harcama, zaman, emek vesaire harcama, savurganlık, tutumsuzluk. Müsrif kelimesi ise müsrif yani tutumsuz, tutumlu kelimesi ise aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit, tutumsuz kelimesi ise aşırı harcamalar yapan, savurgan, müsrif olarak açıklanmaktadır. Sadece toplumda değil, ticari hayatta, ekonomide, israf, değişik açılarıyla, değişik kavramlarla el alınır ve incelenir. Özellikle ekonomide en az giderle üretim, Pazarlama, yönetim yapmak, israf algısının geniş açıdan ele alınışıdır. Üretimde artı, fire, giderlerde en az giderle azami iş yönetme ekonominin temeli sayılmaktadır. Harcamak önemlidir ama en uygun, en iyi şekilde harcamak önemlidir. Toplumdaki ifadesiyle yerli yerinde, yerli yerince harcamak önemlidir. Toplumumuz israf, müsriflik denilince savurganlık olarak ele alır. Bu mantıkla olayları değerlendirir. Genelde inanırlarına etik kurallar belirleyen bütün dinler israfı hoş görmemişlerdir. İnsanlığın tarihinde israfla ilgili söylemler, atasözleri alabildiğine çoktur. Mesela ayağını yorganına göre uzat, meşhur sözlerden birisidir. Yine konuşmalarda öne çıkan, çapına göre konuş sözü de konular üzerinde konuşmaları sınırlayan, konuşmalarda... İsrafı dile getiren bir mantıktır. Yani çapının dışına çıkarak konuşmalar yapma, sınırları aşma, sınırları aşan konuşman gereksiz ve boştur. Çeneyi gereksiz bir şekilde boşa yormak, konuşmalarda israfa gitmektir algısı verilir. Kur'an konuya nasıl bakıyor? İsraf, israf edenler ve benzer anlamlı kelimeler ayetlerde nasıl geçiyor? Meal ve tefsirlerde israf ile açıklanan ayetler hangileridir? Nuzul sırasına göre incelemeye başlayalım. Mekke'de inen surelerden, 10. sırada inen surelerden, Fec' suresinin 12. ayeti mealen şöyledir. Onlar zulüm, israf, zevk ve eğlenceye düşerek fesadı, bozgunculuğu çoğaltmışlar, sosyal çürümeyi artırmışlardı. Ayette fe fihel fihal Fesade, onlar ifsadi çoğaltılar anlamı verilmektedir. Ayetin orijinalinde ifsad anlamını çağrıştıracak hiçbir kelime yok. Fihal ifsade, fihal fesade, onu sanıyorum ifsade diye okudular diye algılıyorum. Meal yapılırken bu ayete zulüm, israf, zek ve eğlenceye düşerek ifadelerinin eklenmesi gerçekte yersiz oluyor. Açıklamalar adeta tefsir olmuş ayetin içindeki açıklamalar. Yani ifsadın olduğu noktalar eklenmiş. Tabi ifsad sadece bunlarla olmuyor. Yani sadece ifsad dediğimiz şey israfla olmuyor. Çok değişik açılardan ifsad konusu incelenebilir. İfsadın, bozgunculuğun, yelpazesi çok geniş. Ayrıca ele alınıp incelenmesi gereken farklı bir konu. Araf suresinin 31. ayetinde mealen şöyle diyor. Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ayette tusrifu kelimesi geçiyor. İsraf edenlerden söz ediliyor. Müsrif kelimesi ayet içinde farklı şekilde kullanılıyor tusrifu olarak. Yine Araf suresinin 81. ayeti mealen şöyledir. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere Gidiyorsunuz ha. Doğrusu siz israfçı, aşırı bir kavimsiniz. Ayette musrifune kelimesi geçiyor. Ayet yeme içmenin dışında erkeklerin erkeklerle cinsel ilişkisine israfla, müsriflikle hükmediyor. Toplumumuz böyle bir sapmayı israf veya müsriflik olarak değerlendirmiyor. Olayı daha çok ahlak açısından değerlendiriyor. Ahlakta israf kavramı ayette dile getirilirken Müslüman toplumların konu dışında kalması, israfı sadece harcama, yeme içme açısından el alması düşündürücü. Halbuki bu ayette israf konusu erkeklerin erkeklere cinsel ilişki kurması, onların Allah'ın koyduğu doğal düzene aykırı davranması israf olarak dile getiriliyor. Yasin suresinin 19. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Rasuller de şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. Bu ayette de müsrifune kelimesi geçiyor ve müsrif bir kavimsiniz. Yani israfı adet etmiş, müsrif bir kavimsiniz, müsrif bir toplumsunuz anlamında kullanılmıştır. Bu ayette de israf ve müsrif kelimesi yeme içme harcama anlayışının alışında bir konuya işaret etmektedir. İşlenen konu uğursuzluktur. Doğru yolda olan Müslümanları uğursuz saymak müsriflik olarak ifade ediliyor bu ayette. Furkan suresinin 67. ayeti mealen şöyledir. Okunlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Ayette yusrifü kelimesi geçiyor. Yeme içme harcamadan söz eden ayetlerde dikkat çeken tusrifü veya yusrifü kelimeleri kullanılmıştır. Buraya kadar okuduğumuz ayetlerde tusrifü'n kelimesiyle yeme içme harcama dışındaki kavramlar açıklanıyor. Yani ayetlerin özüne baktığımız zaman buraya kadar yusrifü, tusrifü kelimeleriyle yeme içme ile ilgili israf, konusu dile getirilirken, müsrifiyun kelimesiyle yeme içme kavramının dışındaki olaylar anlatıldı. Taha suresinin 81. ayeti mealen şöyle, size verdiğimiz rızıkların en temizlerinden yiyin ve rızık hususunda taşkınlık, israf veya nankörlük etmeyin ki sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse muhakkak o uçuruma düşmüştür. Bu ayetin özünde orijinalinde israf kelimesi yoktur. Taşkınlık kelimesinin karşılığı olarak vela tadgav kelimesi geçmektedir. Tavut, tuyan kelimelerinin anlamı çerçevesinde tadgav kelimesiyle taşkınlık ifadesi kural dışına çıkmak olarak esas alınırken veya anlam verilirken bu mealde israf anlamıyla eşleştirilmiştir. Taşkınlık. Yine Taha suresinin 127. ayeti mealen şöyledir. Ve işte Rabbinin ayatına iman etmeyip israf edeni biz böyle cezalandıracağız ve elbette o ahiret azabı daha şiddetli ve daha bakalıdır. Ayete bu meali Elmanlı Hamdi Yazır vermiştir. Ayette men esrafe kelimesi geçiyor orijinalinde. Esrafe kelimesine Elmanlı ayetlere inanmamayı esas almıştır. Ayete inanmayanlar, inançta israf etmişler, böylece suç işlemişlerdir. Elmanın orijinal meali böyleyken, meali günümüze aktaranlar işte haddini aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız ve muhakkak ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetli ve daha devamlıdır olarak çevirmişlerdir ve Genelde meal verenlerde de böyle vermişlerdir. Buna benzer vermişlerdir. Elmalı orijinal mealinde esrafa kelimesini ele alıp da bunu dikkate alarak ayetlere inanmamayı, iman etmemeyi, israf etmek olarak meal ederken onu sadeleştirenler israf kelimesine dikkat etmemişler. Ve günümüzün birçok meal çevirisinde bu esrafa kelimesine dikkat etmeyerek farklı bir konuya geçmiştir, farklı şekilde açıklamıştır. İkinci okuduğumuz anlamda genelde tercüme etmişlerdir veya meal vermişlerdir. Onun için elmalıdan başkası meal verirken esrafe kelimesiyle genelde suç işleyenler anlamını vermiştir. Böylece israf köküyle aynı olan esrafe kelimesi, yeme içme harcama anlamlarının dışında iman açısından aşırıya gitmek, yoldan çıkmak olarak anlam verilmiştir. İsra suresinin, 26. ayeti mealen şöyledir. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver ve israfta ileri giderek boş yere, haksız yere malını saçma, savurma. Ayetin orijinalinde israf kelimesi yoktur. Ayetin orijinalinde tubezzir tebziran kelimelerine israf anlamı verilmiştir. Haksız yere malı saçıp savurma anlamında bu kelime tercüme edilmiştir. İsraf ederek haksız yere malını saçıp savurma. Tubezzir, tebziran kelimeleri bu şekilde mealleştirilmiştir. Burada orijinalde israf kelimesi yoktur. Ayetin orijinalinde israfı görmemekteyiz. İsraf suresinin 33. ayetinde mealen şöyledir. Allah'ın tahrim eylediği nefsi katilde etmeyin. Meğer ki hak sebeple ola ve her kim mazlumen katledilirse onun velisi için biz bir tasallut hakkı vermişizdir. O da katilde israf etmesin. Çünkü o mensur bulunuyor. Bu meal Elman'ın orijinal mealidir. Onun için kendi orijinal yazısına göre aldım ve ona göre okudum. Bunu şöyle günümüze uyarlayarak okuyabiliriz. Allah'ın haram kıldığı şekliyle Allah insanın kendisini öldürmesini haram kılmıştır ve İnsan başkasını öldüremez, haramdır. Eğer bir kişi bir başkasına karşı herhangi bir mazlumluğa düşmüşse, kıtelden dolayı, öldürülmekten dolayı, o zaman hakkına razı olarak karşıdan ne istesin? Kısas istesin. Fazlası israftır. Yani istediği fazla şey israftır. Bu ayetin orijinalinde felayusrifû kelimesi geçmektedir. Yani kişi kısasın dışında, Fazladan bir şey isterse, zulme saparsa, zalim olursa, kendi nefsini öldürürse veyahut da başkalarının nefsini haklı olduğunun dışında bir öldürmeye tabi tutarsa o zaman israf etmiştir. Anlamı verilmektedir. Elmalı Hamdi Yazır ve Hasan Basit Çantay orijinal meallerinde Fela yusrufu kelimesini bir cinayet olayında hak ararken aşırı giderek zulme sapmak, Böylece suç işlemek ve bu işlediği suçun tanımına da israf etmek olarak çevirmişlerdir meallerine ve tefsirlerine de bu şekilde anlatmaktadırlar. Enam suresinin 141. ayeti mealen şöyledir. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, parantez içinde zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ayette tusrifun kelimesi geçiyor. Allah'ın verdiği nimetlerin hak sahiplerine haklarını vermemek, israf etmek olarak anlatılıyor. Hak sahiplerinden kasıt, varlıklıların sadakasını, zekatını vermemek, infak etmemek israf olarak kabul ediliyor. Ayet. Ayette anlatılan hak sahipleri var. Kimler bunlar? Zekat alacaklar, infak edilecekler, sadaka alacaklar. İşte varlık sahipleri bu hak sahibi olanlara, Allah'ın verdiği nimetlerden hak sahibi olanlara eğer zekatını vermezse, sadakasını vermezse, infakını yapmazsa israf etmiş oluyor. Allah'ın verdiği nimetleri. Bu ayetin özünde anlatılan. Zümer suresinin 53. ayeti mealen şöyledir. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullar Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ayette esrafı kelimesi geçmektedir. Bazı meallerde nefislerine karşı israf etmek, nefislerine zulmetmek olarak meali veriliyor. Ayetin anlamında insanın kendine zulmetmesi, Allah'tan ümidini kesmesi israf kavramıyla anlatılıyor. Yani kişi nefsine zulmederse ve Allah'tan ümidini keserse bu onun için bir israf çerçevesi içerisine giriyor. Israfü kelimesiyle bu olay anlatılıyor. Kevz suresinin 28. ayeti mealen şöyledir. Ve nefsince de sabret. O kimseler ile beraber ki sabah ve akşam Rablerine dua ederler. Onun cemalini dilerler. Ve dünya hayatının zinetini dileyerek onlardan gözlerini çevirme. Ve o kimseye uyma ki bizim zikrimizden kalbini ihbal etmişsizdir. Ve hevasına tabi olmuştur ve işi de israftan ibaret bulunmuştur. Bu meali Ömer Nasuhi Bilmen yapıyor. Ayetin orijinalinde israfta ilgili hiçbir söz yok orijinal olarak. Ancak Ömer Nasuhi Bilmen kendi ağır Osmanlıca ifadeleriyle bu meali yaparken ne yapıyor ve işi de israftan ibarettir diyor. Hangi işi? Ayete bakıyoruz. Nefsince sabret. O kimselerle beraber ki sabah ve akşam Rablerine dua et. Onun cemalini dile ve dünya hayatının zinetini dileyerek onlardan gözlerini çevirme ve kimseye de uyma. Hangileri bizim zikrimizden? uzaklaştırılmıştır. Yani o kişiler, bazı kişiler vardır bizim zikrimizden uzaklaştırılmıştır. Kimler? Dünya hayatının zinetini dileyerek onlardan hangisinden Allah'tan yüz çeviren, duadan yüz çeviren, sabırdan yüz çeviren, sabah ve akşam dua etmekten yüz çevirenler, dünya zinetini dileyerek yani dünyevilik olgusuna, dünyacılık olgusuna düşerek Allah'tan yüz çevirenler onlar zikirden uzaklaştırılmışlardır. Zikir anlamı geniş bir ifade. Temelde Kur'an ifade ediyor. Kur'an'dan uzaklaşmışlardır. Ayetlerden uzaklaşmışlardır. Allah'tan uzaklaşmışlardır. Ve onlar hevasına tabi olmuştur. Yani içerden gelen hevalarına, arzularına, isteklerine, hayallerine tabi olmuşlardır. İşte bunlar israf etmişlerdir, diyor Ömer Nasuhi. Orijinalde israf kelimesi yok ama işte bunlar israf etmişlerdir, diyor. Diğer meal yazarları ayet mealine israf sözünü eklemiyor. Enbiya suresinin 9. ayeti mealen şöyledir. Sonra onlara verilen söze sadık kaldık da onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve israfa saplanıp haddi aşanları helak ettik. Ayetin orijinalinde el-müsrifûne kelimesi geçiyor. İsrafa saplanıp haddi aşmak, yeme, içme, harcama dışındaki bir kavram. Bu ayetteki müsriflik Allah'ı dinlememek, Allah'ın yasalarına uymayı reddetmek, fiilinin israf olduğu vurgulanıyor. İsrafa saplanmak olarak vurgulanıyor. Bakara Suresinin 195. ayeti şöyle diyor. Allah yolunda cihat ve diğer hayırlar uğruna diye parantez içinde bir açıklama getirmişler. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Ve elinizle parantez içinde yine cimrilik ve israf yaparak Açıklamasını getirmişler. Ve ellerinizle kendinizi telkiye atmayın. Mücahitlere maddi ve manevi ihsan ve yardımda bulunun. Çünkü Allah muhakkak iyilik ve ihsanda bulunanları sever. Bu ayette israf kelimesi yok. Ancak enfagun kelimesi geçiyor. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Enfagun, infagidun kelimesi geçiyor. Fakat meal yazarlarından bazıları ne yapıyor? Bu ayetin Açıklamasını yaparken veya mealini verirken, parantez işlerinde Allah yolunda derken cihat ve diğer hayırlar uğruna anlamını ve mallarınızı harcayın ve elinizle kendinizi tehlikeye atmayın derken mallarınızı harcayın ifadesine parantesinde içinde cimrilik ve israf yaparak anlamını veriyorlar. Parantez içinde. Nisa suresinin 6. ayeti şöyle diyor evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlar da akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye de o malları israf ile ve tezelden yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğimiz zaman yanlarında şahit bulunur. Hesap sonucu olarak Allah yeter. Ayette İsrafen kelimesi geçiyor. Ayette anlatılan yetimlerle ilgili. Yetimlerin gözetiminden sorumlu olanların haksızlık yapması, yetimlerin mallarını haram yoldan yemesi veya el koyması mallarına, yetimlerin mallarına israf yolu olarak belirtiliyor. Onların yaptığı şey israftır, İsraf yoludur. Medeni surelerden Maide suresinin 32. ayeti şöyle diyor. Bu Ecil'den beni İsrail'e kitapta bildirmiştik ki her kim bir nefsi, bir nefis mukabili veya yeryüzünde bir fesadı olmaksızın öldürürse sanki insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Celalim hakkı için Rasullerimiz onlara beyinelerle geldiler ve sonra işlerinden birçoğu bütün bunların arkasından hala yeryüzünde fesat ve cinayette israf etmekte bulunuyorlar. Bu ayetteki en son kelime la nedir? Yani onlar böyle yaparak onlar yeryüzünde müsrif davranmışlardır, müsriflik yapmışlardır. Ancak nedense ayetin orijinalinde la musrifune kelimesi olmasına rağmen elmalı hamdi yazı ayet mealine israf edenleri eklemiştir. Yani müsrif edenler olarak, müsrifler olarak söyleyeceğine israf edenler demiştir. Bu şekilde bir mana vermiştir. Meal yazarlarının çoğu ise ayete şöyle anlam veriyorlar. Onlar da müsriflerden ve israftan söz etmiyorlar. Şöyle anlam veriyorlar. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Biraz önce Elmanın meali ağır Osmanlıcaydı. Onu olduğu gibi verdim. Şimdi normal günümüzün diline aktararak meal yazanlar şöyle anlam veriyorlar. Ortaklaşlar gibi. Arada çok az farklar var. Onun için tek bir anlamı verdim. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Kim bir cana veya Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Resullerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Aşırı gitmek, la musrifune kelimesinin karşılığıdır. Buradaki Aşırı gitmek, yeme, içme, harcama anlamında değil. Allah'ın çağrısına uymamak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, aynı zamanda cinayetlerde yani insan öldürmede haksızlık yapmak. Biraz önceki ayette de okumuştuk. Hani kısas karşılığı adaletli bir şekilde isteme yerine daha çok zulme sapmak. Mesela işte diyelim ki, Kabilesinden birini öldürdüler. Haydi ne yapıyor? Karşı kabileye bütün bir savaş aşıyor. Çoğu çocuk demeden hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Örnekleyelim. İncelediğimiz ayetlerde görüldüğü gibi bazı ayetlerde israfla ilgili hiçbir söz geçmemesine rağmen meal yazarları yazdıkları mealler içine israf kelimesini yerleştirmişlerdir. Belki ayetin anlamı üzerine yapılacak geniş bir açılımda İsraf konusu da dile getirilebilir. Ancak meal yazılırken ayetin geniş anlamını israf kelimesine indirgediğimiz zaman ayetin anlamı daralacaktır. Mesela haksız yollardan varlık edinmek veya gereksiz harcama yaparak haram işlemek davranışlarının geniş anlamını sadece israf mantığına indirgemek doğru değil. Bunun bir örneği Bakara suresindedir. Bakara suresinin 195. ayetinde israf kelimesi yok. Allah ayette diyor ki Allah yolunda mallarınızı harcamayarak yani infak etmeyerek kendinizi tehlikeye atmayın. Bazı meal yazarı parantez içi yorumla israf etmeyin, cimrilik yapmayın ifadesiyle Allah yolunda mallarını harcamama yoluyla tehlikeye düşmeyi İsraf veya cimrilik noktasına indirgeyerek ayetin önemini zayıflatıyor. Halbuki daha önceki bölümlerde genişçe Bakara suresinin 195. ayetini el alıp incelediğimiz gibi Bakara suresinin bu 195. ayeti Müslümanların ellerinde bulundurduğu varlıklardan Allah'ın belirlediği hakları insanlara vermemesine neticesinde düşecekleri tehlikeden söz etti. Onun için ayete meal verirken konuyu israfa indirgemek yanlış. Ayetin anlamını daraltıyor. İsraf ve müsrifun veya müsrif kelimesinin geçtiği ayetlerin özüne baktığımız zaman bu ayetler dile getirilirken Allah'ın haram hükmünün temelini teşkil eden kelime harme köklerinden gelen, harflerinden gelen kelime yok. Yani bu ayetlerin hemen hemen hiçbirinde, orijinal metinlerinde haram ifadesine içerecek bir anlam yok ama Allah ayetlerde belli engeller koyuyor yapılmaması ile ilgili israf edilmemesi ile ilgili veya müsrif olma ile ilgili müsirifliği yeren onu zemeden kötüleyen ifadeler kullanıyor fakat israf haramdır şeklinde israf kelimesiyle haram kelimesini bu ayetlerde yan yana görmüyoruz okuduğumuz ayetlerde israf konusu farklı açılardan nicelendi gördüğümüz gibi. Şimdi ayetlerde öne çıkan israf anlayışlar üzerinde kısaca şöyle duralım. Tek tek ayetlerin özündeki israf kelimesinin ne anlamları geldiğini gözden geçirelim. Arap suresinin 31. ayetinde mealen. Ey Ademoğulları! Her secde edicinizde güzel elbiselerinizi giyin, giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez ifadesinde yeme, içme, giyinme konusunda israftan söz ediyor. İsraf edilenlerin sevilmemesi önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Araf suresinin 81. ayetinde Lut kavminin işlemiş olduğu erkek erkeğe cinsel ilişki kurmak israf olarak anlatılıyor. İnsanlar doğal olan kadın erkek ilişkisi yerine erkek erkekle cinsel ilişki kuruyor. Aynı şekilde eğer ayete bir genişlik kazandırmayı düşünürsek anlamına aynı şekilde kadının kadınla cinsel ilişki kurarak doğal yoldan ayrılması da aynı kategoride değerlendirilebiliyor. Allah kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını, doğal yolunun bu olduğunu, diğer yolların kural dışına çıkmak olduğunu vurguluyor. Ayette cinsellikte doğal yoldan çıkış israf olarak niteleniyor. Ayetin mantığında israf, Allah'ın ortaya koyduğu doğal yolun dışına çıkmak, Allah'ın koyduğu kuralı tanımamak, Allah'ın yasalarına aykırı davranmak olarak vurgulanıyor. Diğer taraftan cinsel ilişkilerde harama düşmek, israftır olgusu da dolaylı bir şekilde vurgulanmış oluyor. Yani zina yapan kişi de aynı zamanda kural dışına çıktığı için israf etmiştir olgusu ayetin özünde vurgulanmış oluyor. Yasin suresinin 19. ayetinde anlatılan şey putperestler, Resulleri, Müslümanları başlarına gelen uğursuzluk olarak niteliyorlardı. Allah ayette bize bir gerçeği hatırlatıyor. Uğursuzluk İnsan algısının olumsuz olaylar için getirdiği tanımlardır. Böyle bir tanımlamadır. Başlarına gelen her olumsuz şey bu şekilde yorum yapan insanlar için uğursuzluktur. Başlarına gelen her iyi şey de uğurdur. Putperest algısındaki bu yargı doğru bir yargı değildir. Onun için Yasin suresinde Rasuller putperestlere şöyle diyorlardı. Uğursuzluktan söz ediyorsanız bu uğursuzluk kendinize aittir. Bizimle alakası yoktur. Yani Allah bizi Resul seçti, sizin aranıza gönderdi diye herhangi bir uğursuzluk yok. Veya Allah'ın gönderdiği İslam'a veya işte ayetlere insanlar inandı diye sizin başınıza bir felaket geliyorsa veya herhangi bir şey geliyor ise bu onlar için değildir. Bu, bu yüzden değil. O sizin kendi alınınızdır ve kendi yüzünüzdendir. Kaldı ki Allah neyin iyi neyin kötü olduğunu bilendir. İnsanların başlarına gelenlerde neyin uğur neyin uğursuzluk olduğunu da ancak Allah bilir gerçeğinde. Allah'a göre toplumlara rasullerin gönderilişi onlar için uğurdur, şanstır. Her topluma gitmemiş, bazı toplumlara gitmiş onlar için bir şanstır. Ama insanlar bunu tersinden algılıyor. Rasullerin gelişiyle insanların takip ettikleri düzenleri bozuluyor. Çünkü rasuller bizim bugünkü dindarların anladığı bir din tebliğ etmiyorlar. Ne yapıyorlar? İnsanlar arasındaki ilişkilerdeki haksızlığa karşı çıkıyorlar, adaleti savunuyorlar. İnsanların insanlara hükmetmesine karşılık, insanların insanları köleleştirmesine karşılık, insanların insanlara köle olamayacağını, kul olamayacağını, ancak Allah'a kul olacaklarını vurgulayarak insanların haksız yere insanlar üzerindeki egemenliğine karşı çıkıyorlar Resuller. Bugünkü dindarlar gibi değil. Bugünkü dindarlar farklı bir konumda. Ama Rasullerin konumu ve Rasullere inanan, gerçekten inanan Müslümanların konumu farklı. Onlar kötülükleri kaldıracak, iyilikleri hakim kılacak, insanların insanlara hükmetmesini önleyecek ve insanları ancak sadece Allah'ın hükmüne davet edecekler. Şimdi böyle bir özdeki tebliğ diğer insanlar arasındaki Önceden kurdukları insanların insanlara hükmetmesi, insanların insanlar üzerinden haksız bir şekilde çıkar sağlamak için kurdukları düzen bozuluyor. Düzeni bozulan insanlar çıkarlarını kaybediyorlar. Çıkarlarını kaybeden insanlar Rasulleri uğursuz olarak görmeye başlıyor. Çünkü düzenleri bozuldu, menfaatleri kayboldu, çıkarları kayboldu. Allah onların bu düşüncelerini, tavırlarını, hayata geçirmelerini israf olarak belirliyor. Yani sizin diyor bu şekilde... Algılamanız, bu şekilde düşünmeniz, bu şekilde Resullerime karşı çıkışınız ve karşı duruşunuz bir israftır diyor Allah. Kısacası Allah'ın uğur saydığına uğursuzluk demek israftır. Zira Allah'ın tanımının dışına çıkmak, haddi aşmak, Allah'ın koyduğu düzeni anlamamak, Allah'ın düzenine aykırı hareket etmektir. Allah'ın düzenine aykırılığı ayetin özünde ne deniyor? İsraftır. Kişi Allah'ın düzenine aykırı davranıyorsa israf etmiştir. Taha suresinin 127. ayetinde Allah israf kelimesini insanların ayetlerine iman etmemesi olarak belirtiyor. Yani Allah ayetlerini gönderiyor, insanlar bu ayetlere iman etmiyorlar. Allah ayetleriyle gerçeklerden söz ediyor, insanlar Allah'ın gerçeklerini küfürleriyle örterek reddediyorlar. Bu giderse gidersek ayette anlatılan şey Allah'ın bildirdiği gerçekleri red etmek, Allah'ın gerçeklerinin üzerlerini örtmek inançta israftır. Taha suresinin 127. ayetinde anlatılan. Kısaca Allah'a ayetlerine Allah'ın yarattığı gerçeklere aykırı davranış, inanış, iman etmede haddi aşmak, aşırı gitmek yani israf etmektir. İmanda, inançta israf etmektir. Çünkü hattı aşıyor. Hattin aşıldığı yer israftır. Bu özden gidersek şöyle diyebiliriz. Allah'ın gerçeklerini bir kenara koyarak zanlarıyla yani kendi yorumlarıyla inanç oluşturanlar israf etmişlerdir. Zira Allah zan haktan değildir, batıldır diyor. Onun için zanlarıyla yani yorumlarıyla Allah'ın gerçeklerine ters düşmek, batıl yola gitmek israftır. Böylece israfı inanç konusunda görüyoruz. Allah'ın şirke düşen, küfürde olan insanları müsrifler olarak değerlendirdiğini Taha Suresinin 127. ayetinde görüyoruz. İsra Suresinin 33. ve Maide Suresinin 32. ayetinde ilginç bir konuya geliyoruz. İnsanın nefsini öldürmesi, hani intihar haramdır diyoruz ya. İnsanın nefsini öldürmesi veya bir başka insanın canına kıyarak katil olması müsriflik olarak anlatılıyor. Burada da Allah'ın verdiği canı alan kişi haddi aşarak müsriflerden olmuştur. İnsan kendi canına kıydığında da israf etmiş, böylece müsriflerden olmuştur. Tabi bu ayetin içinde aynı zamanda haksızlığa uğrayan kişi, kıtal yoluyla yani bir öldürme olayıyla haksızlığa uğrayan kişi karşılığını adaletli isteyecektir. Adaletsiz isteyerek zulme saparsa, fazladan isterse o fazlalık israftır, müsrifliktir. Enam suresinin 141. ayetinde Allah'ın verdiği nimetlerden yani sahibi olduğumuz varlıklardan insanlara hakkını vermemek israf olarak belirtilir. Varlıklarımız üzerinde insanların hakkı nedir? Bu soruya değişik ayetlerde cevaplar buluyoruz. Varlıklar üzerinden zekatı ikame etmek, infak etmek, sadakaları yerli yerince vermek hükümlerinde insanların varlıklar üzerindeki hakkını görüyoruz. Yani varlık sahibi bir Müslüman malının, mülkünün, parasının, pulunun, zekatının ikame etmezse, infak ayetlerine uymazsa, Tövbe suresinin 60. ayeti doğrusunda sadakalar hükmüne uymazsa israf etmiş sayılıyor. Allah Enam suresinin 141. ayetinde israfı bu noktadan bize açıklıyor. Zümer Suresinin 53. ayetinde Allah'tan umudu kesmek israf olarak açıklanıyor. Allah'a güvenmek doğru, Allah'a güvenmemek yanlış. Bütün her şeyi Allah'a bağlayıp ondan umut etmek doğru, Allah'tan umudu kesmek israf olarak bitiriliyor. İman edenler asla Allah'tan umudu kesemezler. Allah'tan umudu kesmek Allah'a güveni yitirmektir. Allah'a karşı güvenini yitiren insan Allah'ı mümin saymamıştır. Halbuki Allah ben müminim diyor, güvenilenim diyor. Allah'a güvenini yitiren insan aynı zamanda kendi müminliğini de kaybeder, kendi güveniliğini de kaybeder. Allah'a karşı güvenini yitiren insan duygularını, aklını, muhakemesini, iradesini şeytana teslim etmiştir. Şeytan insanı kandırmış, Allah ile bağlantısını kesmiştir. Bu durumda insanın akıl, muhakeme, irade, kalp açısından yoldan çıkışını görürüz. Çünkü bu durum ne? Bu durum insanın akıl, muhakeme, irade, kalp açısından yoldan çıkma olarak ortaya çıkıyor. Yoldan çıkan insan kendisine verilen bütün değerleri israf ederek boşa çıkarmıştır. Ayetin özünden giderek şöyle diyebiliriz. Bir insan aklını, muhakemesini, iradesini kullanarak Allah'a bağlanmıyorsa, aklını, muhakemesini, iradesini, kalbini, hayatını başkalarına kul, köle kılıyorsa israf etmiştir. Akıl etmemek, muhakeme etmemek, irademizle özgürce karar vermemek israftır. Yani akıl etmeyen akıl israf ediyordur. Muhakeme etmeyen mantık gücü israf ediyor. İradesini başkalarına bağlayan, kendisi kendi kararlarını veremeyen kişi Allah'ın verdiği iradeyi israf ediyordur. Allah'ın verdiği insani değerleri böylece boşa çıkarıyordur. Kef suresinin 28. ayetinde insanların arzu ve heveslerine uyması israf olarak ifade edilmiştir. Arzu ve hevesler denilince Furkan suresinin 43. ayeti gündeme geliyor. Furkan suresinin 43. ayetinde kısaca şöyle bir meal verebiliriz oraya. Gördün mü o arzu ve heveslerini kendisine Rab iddia edineni? edineni? Ne yapmıştır? İnsan arzu ve heveslerini kendisine Rab iddia edin. Yani insan arzu ve hevesleri doğrultusunda giderek Allah'ı unutmuş, Allah'ın yasalarının dışına çıkmış, İslam'ın dışında bir hayatı yaşıyorsa arzularını, heveslerini kendine tanrı edinmiştir. Böylece o kişi israf etmiştir, hatta aşmıştır, bütün hayatını boşa çıkarmıştır. Enbiyal suresinin 9. ayetinde Allah sanki şöyle diyor. Ben her zaman insanlara verdiğim sözde sadık kaldım ve her zaman da sadık kalacağım. İnsanlar ise verdikleri sözde sadık kalmayarak israf ettiler. Kendilerine verdikleri sözlerin dışında bir hayat kurdular. Ayetin özünden anlayacağımız şey, verdiğimiz sözleri unutuyorsak, yerine getirmiyorsak, sözlerimizin tersine hareket ediyorsak Allah tarafından müsrif olarak tanımlanıyoruz. Sözde sadık kalmak mümin olmanın temeli. Sözüne sadık kalmamak kişinin kendi varlığını inkarı olarak görünüyor. Bir insan verdiği sözü çiğnerse, yerine getirmezse kendi kendini inkar olarak ortaya çıkıyor. Allah'a verdiği sözü yerine getirmezse bu hepten bir yoldan çıkma oluyor. Günümüzde de en çok yapılan bu. İnsanlar Allah'a, insanlara Müslüman olduklarını söylüyor ama sözlerinin gereğini yerine getirmiyor. Allah'a, insanlara söz veriyor ama sözlerinin gereğini yerine getirmiyor. Mesela günümüzde en çok işlenen kabahatlerden birisi bu. İnsanlar Müslüman olduğunu söylüyor ama Allah'ın emrettiği yasalara uymuyor. Yalan söylüyor, riyakarlık yapıyor, yüzlü davranışlarda bulunuyor. Dedikodu, gıybet alıp başına gidiyor. Selatı ikame etmek yok, oruç tutmak yok, zekat yok, tesettür emrine uymak yok, Allah yolunda gayret etmek yok. Ama azim göstermek Allah yolunda yok. Allah'ın dinini öğrenmek, yolunda mücadele etmek, bu uğurda gayret göstermek yok. Allah'ın dinine karşı cahilliğiyle övünmek var. Sonuçta Allah neyi emrediyorsa hayatında yok. Allah neyi yasakladıysa hayatında çok. Böyle olmasına rağmen diyor ki ben Müslüman yani Allah'a teslim olan bir kişiyim bu konuda Allah'a söz verdim insanları da kendime şahit tuttum. Dedim ki ben Müslümanım yani bundan böyle Allah'ın dediklerine teslim olan kişiyim onları yapacak kişiyim onları yapmaya söz veren kişiyim dedi ama yapmadı. Sonradan dedi ki yapmamış olabilirim ne var? İçimde hiçbir kötülük yok. Kalbim tertemiz. İşte Allah ayetinde bu tür insanların müsrif olduğunu vurguluyor. Onlar bu sözlerinde müsriflik yapmışlardır. Hayatlarında olmayan şeyleri söylemişlerdir. İsraf etmişlerdir yani. Boşuna konuşmuşlardır. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği ömrü böylece israf etmişlerdir. Boşuna yaşamışlardır. Boşu boşuna bu hayatı geçirmişlerdir. Kendi kendilerini kandırmışlardır, aldatmışlardır. Nisa suresinin 6. ayetinde yetimlerin yetiştirilmesinden bakımından sorumlu olanların durumu anlatılıyor. Yetimlere bakanlar, onları yetiştirenler haksız olarak yetimlerin mallarını yerlerse, böylece haram işlerlerse israf etmişlerdir. Yani bir yetimin malını, mülkünü, parasını, pulunu haram yoldan yiyenler, üzerlerine geçirenler israf etmişler. Ayetlerde tusrifu, yusrifu, musrifune men esrafe, esrafû, israfen kelimeleriyle israf ve müsriflik konusu anlatılıyor. Cümle işlerinde değişik anlamlarda anlatılıyor. Bu anlatımların özünden çıkan şey, israf etmenin halkın bildiği gibi herhangi bir şeyi bolca yiyip içmek değil. İnsanlar helal yoldan elde ettiklerini bolca yiyip içebilirler. Allah bolca yiyip içmeye, bolca harcamaya israf demiyor. Ayetlerin israf dediği şey insanların İslam inancından çıkması, Allah'ın haram saydıklarını yapmasıdır. Yani Allah demek istiyor ki ayetlerinde özle. Benim size helal yollardan verdiğim nimetleri haram yollardan harcamak israftır. Mesela alın teriyle kazandığın parayı gidip Kumaraya yatırmak israftır. Gidip şarap alıp rakı alıp içmek israftır. Gidip efendim işte haram yolda harcamak israftır. Mesela Değilse helal yoldan kazandıklarınızı helal yoldan bolca yiyip içebilirsiniz. Bolca harcayabilirsiniz. Verilen nimetlerin haram yola saparak harcanması israf değil sadece. Bu israf ama sadece bu değil. Aynı zamanda haram yollardan mal, mülk, para, pul edinmek ve haramları yemek de israftır. Ayetler israfı bu özde anlatırken Müslüman toplumlar haram yoldan yemeği, içmeyi, helal olan şeyleri harama çevirmeyi israf olarak kabul etmiyor. Neden? Çünkü ayetlerde geçen israf kelimesinin içini boşaltan, Müslümanları yanlış yola sevk eden Tebliğciler, öğreticiler, bilginler var. Meal çevirciler, tefsir yapanlar var. Onlar ayetlerin içini boşaltarak Müslümanlara farklı bir İslam anlatıyorlar. Böylece özü yok edilmiş kabukta bir İslam'ı insanlara yaşatıyorlar. Mesela köylerde insanlar dereden sürekli akan suyla abdest alır. Bazı köylerdeki çeşmelerde de ağzında musluk yoktur. Su olduğu gibi gelir, bir bornun içinden sürekli akar. Hayvanlar içsin diye önüne de bir şey yaparlar, ona hatırlarız biz. Başka yerler ne diyorlar bilmiyorum. Orada da sular birikir, hayvanlar da oradan içer. Su bolca önlerden akıp gider. Ama o insanlar Allah'ın önlerinden bolca akıttığı suyla mesela tertemiz bir şekilde bolca elini, ayağını, yüzünü, gözünü yıkayıp abdest alıp kirlerinden arınacağına gıdım gıdım avuçlarıyla alarak abdest alır. Yani azıcık azıcık. Onlara niçin bolca kullanmıyorsun, bolca kendini temizlemiyorsun, su kullanarak kendini temizlemiyorsun dediğin zaman israf haramdır derler. Halbuki zaten su akıp gidiyor. Hani musluktan kullandığı su desek ki, musluktan kullandığı su desek ki neyse. Hani su kullanıyor ama musluktan kullanıyor. Çok boşu boşuna açarsa boşu boşuna akıyor olacak. Çünkü o depoda birikiyor. Depodaki suyu harcamış olacak. Ama öyle bir şey yok. Koca bir dereet, koca bir çay gelmiş, oradan bir boruyla suyu almışlar, bir çeşme yapmışlar. Çaydan geçen su aynı zamanda çeşmeden geliyor, şeyden geliyor yani boş. Ve üçünde de musluk yok. Bir paralel kanal demişler yani boruyla. İsraf inancı öyle bir inanç ki saptırmış, sadece o bolca akan eline elini uzatıyor, acıcık alıyor ve onunla abdest alıyor. Soruyorsun niye? İsraf Tabii Halbuki ne yapıyor? Aynı insanlar israf konusunu yanlış anlamışlar. Aynı insanlar orada abdestini alıyor, caminin dibindeki o sıralara oturuyor. Aynı insanlar, israf etmemek için gıdım gıdım su kullanan insanlar, o caminin gölgesinde, duvarının kenarında gıybet, iftira, yalan konusunda sınır tanımıyorlar. İsraf olmasın diye suyu gıdım gıdım kullananlar, namaz vakti gelinceye kadar, ezan okununcaya kadar cami önünde yarenlik ediyorlar. Ettikleri yarenliğin konuları da büyük ihtimalle genelde gıybet, dedikodu, iftira Ve işin garibi hocalar da onlarla genelde oturup yapıyor. Niye? Çünkü israf algısı ayetlere uygun değil. İsraf konusunu bir başka açıdan ele şöyle alabiliriz. Allah'ın helal yoldan verdikleri şeyleri haram şeye dönüştürmek israftır. Mesela üzümü bolca yemek israf değil. İstediğin kadar ye. Üzümü şaraba çevirmek israftır. Arpayı biraya, işte bir şeyi rakıya, bir şeyi viskiye çevirmek israftır. Değilse arpayı da bolca yiyebilirsiniz. Buğdayı da bolca yiyebilirsiniz. Üzümü de bolca yiyebilirsiniz. Bunlar hiçbirisi israf değildir. Bolca yemek. Tıka basa hani derler ya toplumda. Tıka basa ye. Hiç. Fark etmez. Ama ne zaman bunları harama dönüştürüyorsanız, Allah'ın haram saydığı şeylere dönüştürüyorsanız, o helal olan şeyleri bu israftır. Doğrulardan, gerçeklerden söz eden hiçbir konuşma, hiçbir söz israf değildir. İstediğiniz kadar konuş. Ama sözleri... Yalana, riyaya dönüştürdüğümüz anda o konuşmaların hepsi israftır. Konuşmaları zanla dönüştürdüğümüz anda Allah diyor ki zan haktan değildir, zan batıldır, gerçekten batıla dönüştüğümüz anda israftır. Yani gaybı taşlamak israftır ayetlerin özünden çıkan şey. Kısaca konuyu özetlersek, Allah'ın ayetlerde anlattığı israf, insanların İslam'ın yasalarının dışına çıkması, haram işlemesidir. Yani hududun dışına çıkmak, bir şeyin normal olanın, helal olanının dışına çıkmak, aşmak israf. Hani fazladan israf deyince insan ne anlıyor? Toplumdaki anlayış, gerektiğinden fazla harcamak. İşte Allah ne diyor? O gerektiği şey helal sınırlarındır. Haram sınırlarımdır. Siz helal sınırlarımdan aşağı haram sınırlarına girerseniz o gerektiğinden fazla bir şeyi yapmışsınız. Değilse helal dairesinde gerekli olan şeylerdir. Haram dairesi gereksiz olan şeydir. İşte helal dairesinden çıkıp da gereksiz olan haram dairesine girmişseniz israf etmişsinizdir. Allah'ın anlattığı bize budur. Dikkat ediciğim israf konusunda. Gerekli olandan gereksiz olana geçmek. İnsanlar hangi konuda haram işliyorsa o konuda israf etmişlerdir. İşlediğin haram israf edilmiş bir hayattır, İslam israf edilmiş bir eylemdir, israf edilmiş bir zamandır. Böylece israf bir düşünceyi, bir inancı, bir eylemi Allah katında boşa çıkarmaktır. Allah katında değer olmayan her şey israftır, boşuna yapılmış şeydir. Onun için hiçbir zaman Allah İslam'a doğru bir şekilde inanan, helal yoldan hayat kuran, insanlara israf etmiş gözüyle bakmaz. Helal yoldan yersin, içersin, giyinirsin, harcarsın, gezersin, tozarsın, konuşursun, her şey yaparsın. İşin içine haramı karıştırmadıysan israf etmemişsindir. Onun için şöyle diyebiliriz. Şirk, küfür, inançta israftır. İslam'ın haram olarak belirttiği her hükmün konusu israf edilecek konulardır. Neler haram diye sayın, o saydığınız her şeyin konusu israftır. Allah'ın farz kıldığı bir şeyi yapmamak israfa düşmektir. Çünkü Allah bir şeyi size farz kılıyor, onun için farz için ayıracağınız zamanı boşa harcıyorsunuz. O farzı işlemiyorsunuz. Mesela bir insan Allah'ın farz kıldığı salatı ikame etmezse, zekatı ikame etmezse, orucunu tutmazsa, sadakalarını vermezse, İslam'ı öğrenmek için gayret göstermezse, hayatını İslam'a göre yaşamazsa, tebliğ faaliyetlerinde bulunmazsa, zulme karşı çıkmazsa, kötülüğü engellemek, iyiliği hakim kılmak için mücadele etmezse israf etmiştir. İnsanlar arasında nifak çıkarmak, toplumu bozmak, yalan söylemek, riyakar ve ikiyüzlü davranmak, çıkarcı olmak, dünyevilik doğrusunda çıkar peşinde koşmak israftır. Hayatı boşa yaşamaktır. Zira ahiretteki hesap günü dünyada yapılıp da boşa çıkan her şey yani insanı cehenneme götürecek her şey israftır. Ayetlerin özünde anlatılan budur. Aklın israfı ayetlerin özünde anlattığı en önemli şeylerden birisidir. Akıl Allah'ı gereğince bilip Allah'ın gerçeklerini anlayıp Allah yoluna insanı götürmekle görevlidir. Verilen akıl. Bunu başaramayan akıl boşuna çalışmış böylece aklın israfı gerçekleşmiştir. Bilginin gerçeği Allah'ın bildirdikleridir. Allah'ın bildirdiklerini kabul etmeyen, kendi yorumlarına uyan akıl, israf etmiş bir akıldır. Çünkü insanın yorumları gerçek değildir, zandır. Zan ise bilmediğini taşlamaktır, gaybı taşlamaktır. İnsanlar Allah'ın yarattığı varlıkların gerçeğini öğrenmek konusunda meraklıdır. Ancak bu merakını gerçeğiyle sonuçlandırabilecek bir güce sahip değildir her zaman. İnsan öğrenme noktasında sonuna kadar gitme noktasında nereye kadar gidebilir? Aklın sınırları vardır. Her akıl insanın kültürüne göre çalışır. Onun için her kültürün aklı farklıdır. İdeolojik, dinsel, kültürel, yöresel akıllardan söz edilir. Her ideolojinin, her dinin, her kültürün, her yörenin akılları farklı. İdeolojisiyle, diniyle, kültürüyle, yöreleriyle sınırlı akılların Allah'ın gerçeklerini yüzde yüz bilmesi mümkün değildir. Zira Allah'ın gerçek bilgisi gayet. Allah gaybından bize gerçek bilgilerinden bazılarını gönderir. Allah'ın bildirdikleriyle yetinmeyip gaybı taşlamak israftır. Gaybı taşlamak ayetlerde anlatılan insanın gerçeğidir. Gaybı taşlamak insanın bilmediği konuda biliyormuş gibi davranmasıdır. Gaybı taşlamak değilini anlıyoruz. İnsan bilmediği konuda biliyormuş gibi davranır. Halbuki bir başka ayet ne diyordu? Allah bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Bilmediğin şeyin ardına düşmek israftır. İnsanın bilmediği konularda biliyormuş gibi davranması israftır. Ayetlerinin özünden çıkan. Sonsuz olarak şöyle diyebilirim. İsraf, ekonomide zarar, siyasette yalan, riyakarlık, ikiyüzlülük, çıkarcılık, konuşurken gevezelik, felsefede gıdı gıdı, ideolojilerde ilkeleri sulandırma, yaşamda zamanı boşa öldürme, İslam dininde ise Allah'ın yasaklarına uymamaktır. Allah'ın helal yoldan verdiği nimetleri bolca yiyip içmek, harcamak bolca asla israf değildir. Bolca yiyip içmeye Harcamaya israf demek, israf kavramını saptırmaktır. Böyle bir saptırma ile İslam'a inandıklarını söyleyenler de kitap ehli olur. Yani Allah kitap ehlini tarif ederken ne diye tarif ediyor? Gönderdiğim ayetleri eğenler, bükenler, gönderdiğim yolu saptıranlar kitap ehlidir. Onlar kitap yüklenmiş eşekler gibidir. Kendilerine verilen kitabı okurlar, okurlar, okurlar. Kendi çıkarlarına göre eğerler, bükerler, saptırırlar. Böylece sadece kitap yüklenmiş eşek olurlar diye bize Kur'an'da böyle çok nükteli bir şekilde anlatır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsraf konusu burada bitti. Haftaya başka bir konuyla inşallah buluşuracağız. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.